<gülüyor> Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bundan bir önceki dersimizde birinci ayeti görmeye çalışmıştık birinci ayetle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştuk. Ve bu ayetteki bazı ifadelerin ve e, mekanların, Mescid-i Haram ve el mescid Aksa'nın bu ayet-i kerimede zikredilmesinin hikmetlerine değinmiştik. Şimdi tabi İsra ile ilgili en önemli hususlardan bir tanesi beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Bunun bütün İslam alimleri İttifakla böyle kabul ederler. Bununla ilgili birçok rivayet vardır. Ebu Zer radiyalan rivayet vardır. Hubey İbn Ka'b el Ensari'nin rivayeti vardır. Enes ibn Malik rivayeti vardır. Malik ibn Sasa'nın Sa rivayetleri vardır. İbn Abbas ibn Mesut'un rivayetleri vardır. Bu rivayetlerin hepsinde ortak görüş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta namazın farz kılındığı. Bu farz kılınan namazın ilk farz kılınış şekliyle Allah azze ve celle tarafından elirik rekat olarak emredildiği. Daha sonra Musa aleyhisselam ile karşılaşıp Musa aleyhisselamla yaptığı muhabere sonucu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tekrar Allah'a nidada, müracaatta, ricada bulunarak namazın haffiletilmesini istediği. Çünkü Musa Aleyhisselam diyor ki: "Fe inna ummetuk la tudiqu Sen ümmetin buna güç yetirmez. Beni İsrail bu kadar da değildi. Ama senin ümmetin buna güç yetirmez. Senin ümmetin beden bedenen işte tevakaten zayıf bir ümmet olacak. Yani gücü yetiremezler. Rabbine ricada bunun ne yapsın? Senin ümmetin hakkında bu namazı haffiletsin. Tabi bu dört şekilde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem tekrar cevap bakın müracata bulunur namazın hafifletilmesi dışında en son namaz beş vakit olarak farz kılınır ve Musa aleyhisselam daha da hafifletilmesini, istemesini söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan ötesini artık yapamam. Artık bundan sonra Rabbime karşı ben yani haddimi başmış olurum. Dolayısıyla Allah azze ve celle diyor ki evet on rekat size elli rekat farz kıldım fakat size gönderdiğim beş vakit namazı o ellinin yerine, yani her ha seneyi on mislilerden ecirlendirdiğim için, karşılık verdiğim için sizin bu beş vakitiniz o elli vakte denk olan bir namaz olarak size fas kılınmıştır, buyuruyor Allah Azze ve Celle. Tabi bazıları bu hakkında ileri geri laf ediyorlar. Bunlar ilmi sözler değildir. Bunların hiçbir itibarı ve önemli yoktur. Zira bizim elimizdeki sahih olan bütün İslami kaynaklar Allah Azze ve Celle'nin namazı miraçta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme farz kıldığı ve bunun vakitleri ve rekatlarının da belirtildiği rivayetlerde gözükmektedir. Dolayısıyla biz bu rivayetlerin uzunca ayrıntısına girmiyoruz. İşte birinci semada Hazreti Adem'de karşılaşması, Hazreti Adem'in sağında gülen sağa döndükçe tebessüm ettiği, orada sevinen insanların olduğu, solda azap görenlerin, sola döndükçe Hazreti Adem'in ağladığı, bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, kıyamet ahvali hakkında küçük küçük temsili gösterdiği manzaralardır. Yoksa Adem aleyhisselam durmuş da işte en yakın gök, gökte oturuyor anlamında değildir bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bununla da şunu bize ispat ediyor ki, her semayı geçtiğinde, ki her semayı geçerken, Zaten gözüyle görüyor. مَا زَغَالْبَسَرُ وَمَا تَهَا öyle değil mi? مَا basar, Göz kaymadı diyor. Onun için Resulullah ruhla gitmiştir diyenlerin hiçbir ilmi ve maddi dayanakları yoktur. Kesinlikle yoktur. Dedik ya yani ruhu ayrıldıysa beden nasıl yaşadım? Yani iki ruh mu yaratıldı Hz. Muhammed'de? Ve Bu da tabii kabul edilecek bir şey değil. Dolayısıyla e, her semayı geçişinde işte ikinci semada İdris aleyhisselam üçüncü semada efendim Yahya aleyhisselam görüyor işte İsa aleyhisselam görüyor onunla karşılaşıyor. Bu şekilde İbrahim aleyhisselam yedinci semada görüyor kimisi beşte gördü. Bazı rivayetler kimi peygamberi bir mertebe aşağı kimisi bir diğer mertebede zikretmiştir. Ama her halükarda bunlar esas olan şeyler değildir bu meseleyle ilgili olarak. Önemli olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cennet ve cehennem görmek için Allah'ın kıyametle ilgili ve insanların dünyada yaptıklarının karşılığı olarak ahirette nasıl azap çekeceklerini bizzat Resulüne gözüyle göstermesi hadisesidir. Onun için cehennem ashabından olanlar nasıl ceza görüyorlar, cennet ashabından olanlar nasıl mükafat görüyorlar, bunu ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle Resulüne göstermiştir. Çünkü zaten ayet surenin başında da Gördüğümüz gibi ona çok büyük ayetlerini göstermek için diyor onu bir gece kulunu Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya götürdü. O halde nedir bu ayeti kerimeler, nedir bu büyük ayetler? Yani sidre-i biz bilmiyoruz, hakkında bir bilgimiz yok. Öyle ya, nedir o zaman bu ayeti kerimeler? Tabi ayet-i kerime demiyor, Allah azze ve celle el diyor, ayetin çoğununu zikrediyor vesile de bu ifadelere uzun uzun girmeye gerek yok. Cibril Aleyhisselam her sema katına geçtiği zaman soruyorlar. Kim diyor? Her semaya girdiğinde haber veriyor. Kim diyorlar? Cibril diyor. Yanındaki kim? Muhammed diyor. Ona Risalet gönderildi mi? Verildi mi? Evet verildi diyor. O zaman açıyorlar. İşte her peygamber yanında geçerken peygamberle selam veriyor. O peygamber mesela. Yusuf Aleyhisselam'a selam veriyor. İdris'e selam veriyor. Yahya'ya selam veriyor. Hepsi buna dua ediyorlar. Adem Aleyhisselam diyor, hoş geldin sen ne hayırlı bir evlatsın deyip dua ediyor ve bu şekilde ta İbrahim Aleyhisselam ile kadar. Tabi bunlar çok güzel uzun uzun olarak anlatılır. Said Havva e, Rahmetullahi Aleyh'in şeyinde eğer okursanız El Esas Fissünnede oradan bütün rivayetleri hemen hemen bir arada değerli toplu bulabilirsiniz. Oradan bunu güzelce ne yapabilirsiniz? inceleyebilirsiniz. Bu bakımdan bu şeylere girmiyoruz. Diğer bir husus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlere imamlık etme meselesidir. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi bir kısım rivayetler dönüşünde yani Miraç dönüşü bir kısım rivayetler kulise gidişinde peygamberlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle istima ettikleri ve onlarla namaz kılık. Şimdi tabi diyeceksiniz ki yani bu rivayetler böyleyse bazı insanlarla şöyle şöyle demeleri nedir? O zaman bu nasıl yalanlar? Mesela evliya, Allah'ın bir yerde toplandığı, bir araya geldikleri falan. Bunlar hakkında bizim delilimiz yok. Mucize başkadır, keramet başkadır. Dolayısıyla Allah peygamberlerin dışında hiç kimse el-ayatul-kubra dediği şeyi göstermez, büyük ayetler göstermez. Tam Kur'an da Allah'ın büyük ayetlerinden birisidir. Ama e, o mucizedir, Allah'tan gelmiştir ve peygamberi gelir ve ümmeti de onunla amel eder. Fakat peygamberlere gösterilen ayetler ve onlara verilen mucizeler herhangi bir beşere ve insana verilmez. Dolayısıyla e, veliler hakkında söz konusu edilen şeyle peygamberler hakkında söz konusu edilen şeyi karıştırmamak lazım. Benzerlik arz edebilir ama nübüvvet farklı, velayet farklıdır. Yani bizim oradaki dediğimiz yani keramet velayetinden kastlıyorum. Yoksa iman velayetinde herkes eşittir müminler. Bütün müminler aynı e, hakka ve aynı fazilete sahiptirler. Çünkü La İlahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra ve Allah'ın gönderdiklerine iman edip onun Resulü'ne itaat ettikten sonra müminler velayette eşittirler. Denktirler. bir velayeti diğerinin velayetinden fazla ve farklı değildir. Ama bu ölçüde olan müminleri kastediyoruz. Dolayısıyla tasavvufun velayet dediği, velilik dediği kavramla bizim velayet dediğimiz şey çok farklıdır. Ha, İlk dönem tasavvuf ehlinin bahsettiği şeyler, kavramlar, ifadeler bugünkü insanların kullandığı kavramlar gibi değil. O günkü insanlar daha çok fıkh ehliydi, daha çok hadis ehliydi, daha çok takva ehliydiler ilk başlangıç dönemlerinde ama daha sonruları bu meşrepleşme başlayınca tarikatlaşma başlayınca ve işin içerisine felsefe, kelam ve başka ilimler girince tabiri caizse ilim denirse başladı bu tasavvuf dediğimiz zühte yakın olan hayat anlayış biçimi değişmeye ve içerisine birçok batıl ve fitne girmeye karıştı. Dolayısıyla biz onun üzerinde durmuyoruz kerametle nübüvveti de bu şekilde karıştırmamalıyız. Zira bugün sık sık anlatılır. İşte falan evliyaullah falan falan evliyalar toplanıyorlar falan kimseyle işte ayda bir haftada bir görüşme yapıyorlar. işte efendim. <gülüyor> yani toplanırlarmış. Bazı meseleleri görüşürlermiş. Eğer onların kuvvet ve kudvetleri vardı. Dünyaya geri dönüp bir şeyi aralarında görüşebiliyorlarsa kuvvet ve kudretleri var demektir bir şey yapmaya. Gelsinler o zaman İslam için yapacaklarını yapsınlar da bir görelim gözlerimizle. Görmüyoruz yani hiçbirisinin bir şey yapabildiğini. Yani hiçbir velinin kelameti Kur'an'dan daha üstün değildir. Ama siz Kur'an'ı omuzunuzun gerisine attıktan sonra Kur'an'da size yarar olmaz. Evet. Şimdi tabi e, İsra suresi incelenirken e, üzerinde durmamız gereken e, bir diğer husus vardır. O da e, Necm suresini görmektir. Yani Necm suresinin bazı ayetleri burada beraberce görelim inşallah Teala. E, orada e, bazı hususlar anlatılıyor. Bunları görmekte yarar vardır diyorum. Hatırlarsanız daha önceki derslerimizden birisinde de ona değinmiştik. Yani yine Necm Suresi'ne kısmen değinmiştik ama Necm Suresi bazı müfessirlere göre Mekke'de inen ilk surelerdendir. Ama Mekke'de inen ilk surelerindendir diyen müfessirlere bilmiyorum yani insanın kalbi yatmıyor sözlerine nedeni de Necm Suresi'nde yani ilk 18 ayet-i kerimede anlatılanlar tamamen İsrail'e bağlantılı olan ayet-i kerimelerdir. Dolayısıyla ilk inen ifadesinden kasıt yani Mekke kastedilerek yani Medine'de söylenmiş bir söz olup Mekke kastedilerek ilk inen surelerdendir. Verilmiş olması muhtemeldir. Çünkü ee, İsra suresi olmadan Necm suresindeki bu ayet-i kerimeler anlaşılmaz. Hiçbir irtibatı yok bir yerle. Öyle ya. Yani madem ki İsra'dan bahsedildi ve Necm suresinde de Resulullah'ın yukarıya çıkarılmasından bahsedildi ve inişinden bahsedildi. Öyleyse bu iki sure ya beraber inmişlerdir ya iç içe inmişlerdir. Veya surenin bir kısmı, bir kısmı ki müfessirlerinde bu yönde görüşü olanları var. Bir surenin bir kısmı diğer surenin tamamıyla inmiş olabilir. Veya bir sure diğer bir surenin bir kısmıyla beraber inmiş olabilir. Yani aynı zamanda inmiş olabilir sureler. Fakat biz bunu kesin olarak bilemiyoruz. yani tarihsel sıraya dikkat edersek Necm Suresi İsra'dan sonra gibi gözükür. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlattıklarını karşısında müşriklerin onu yalanlaması bize Necm Suresinin daha sonra indiğini Ya Necm Suresinin ilk bölümüyle İsra Suresi aynı dönemde inmiştir. Eğer öyle değilse yalanlanacak olan bir peygamberin Diyelim ki İsra suresi hicretten bir, bir buçuk yıl önce gibi bir zamanda indi, bir tarihte indi ama ondan bir altı yedi yıl önce de ne olmuş olsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem verdiği bir haber yalanlanmış olsun. Yani neyle? Miraçla ilgili verdiği bir haber yalanlanmış olsun. Halbuki Miraçla ilgili bir haber İsrail'e ilgisi olan bir haberdir. Dolayısıyla nasıl olur daha önce bu olay... Hiç cereyan etmeden hakkında surelere ayet nerede müşriklerin onun yalanladığı yalanladığı söylenir. Bu vesile iki surenin aynı meseleyle ilgili indiği en en azından 18 ayet-i kerimenin kesinlikle bağlantısının İsra suresiyle bu şekilde olduğunu görüyoruz. Şimdi Resulullah döner. İsra dönüşü, Miraç dönüşü müşrikler onun yalanlar. Diyor ki Muhammed Emin Eşşenküyti Adva'ul Beyan ismi tefsirinde eğer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedenen ve ruhen gitmeseydi müşriklerin onu yalanlamasına gerek kalmaz. Zira müşrikler de bilirler ki rüyada olan bir adamın rüyasını yalan alıp doğrulamasının hiçbir anlamı yoktur. Ona karşı ciddi bir tepki koymak gerekmez. Yani deseydi ki Rasulullah ben işte Beyi Kutlah'ta veya şurada burada rüyamda böyle gördüm deseydi insanlar dedi ki e, Muhammed rüya söylüyor, yalandan rüya uyduruyor derlerdi. Ama diyorlar hayır bize o zaman Sen madem gitmişsin <gülüyor> elme Sıdül Aksa'ya gitme lan bize. ben Aksa'nın sıfatlarını bir anlat. Kudüs'ü bir tarif et bakalım. Gittiğin yolları bir anlat bakalım bize. Hiç gitmediği bir belde. Tabi ne diyor? O arada diyor hiç duymadığım kadar bir sıkıntı duydum diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O güne kadar hiç hissetmediğim şiddette bir sıkıntı yer, bastı beni diyor. Ve Allah'a yalvardım dua ettim. Allah da diyor bana gösterdi diyor. Bütün o mekanları diyor böyle gözlerimin önüne getirdi. Böyle göre göre diyor bakarak diyor onları tanımladı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da gösteriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat bir fiilen götürüldü ve fiilen getirildi yoksa diyebiliriz ki yani siz beni yanılıyorsunuz ama ben rüyada gördüm ben şimdi tekrar onu yatıp bir rüya görüp de size nereden izah edeyim Kudüs'ün nasıl olduğunu Beytül Maktis'in nasıl olduğunu ben rüyada görmüş bir insan olduğunu size söylüyorum bundan ötesini bilmiyorum o anda Allah Azze ve Celle o o görüntüyü yani o manzarayı vahyediyor dikkat ederseniz sadece ayetler ve kelam vahyedilmiyor suret vah yediliyor. Onun için nebilerin peygamberlerin görmesi ben gözüm uyur fakat kalbim uymaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın gözüm uyur, kalbim uyumaz. İnni arakum min vera' zahri. Ben sizi namazdayken sırtımın gerisinden de görürüm. Resulullah altı cihetten de görürdü. Yani Allah ona Arkadan geleni de gösterirdi, önden geleni de, yandan geleni de gösterirdi. Çok ilginç yani. Peygamberlerin çok farklı bir konumları var. Onun için diyor, La tahtalifu fe kulubukum. Benim arkamda saf tutarken ihtilaf etmeyiniz. Kalplerimizden ayrılır, ihtilaf eder. Onun için yani fikri ihtilaflar, efendim, e, İslam fikir özgürlüğüne önem vermiştir. İslam işte, fikri ihtilafları işte, Kışkırtır, insan iradesini tamam ama hangi anlamdadır? Yani bizim bugün ortaya koyduğumuz ihtilaflar anlamında mı? Yoksa hakkı bulma her tuttuğumuz şeyin hak olması anlamında mıdır? Ya yani en azından asgarisi tuttuğumuz şeyin batılı olmaması anlamındadır. Yoksa ben bir batıla sarılacağım belki hak olacak. Ahmet Hasan Hüseyin bir batıla sarılacak. Onların da sarıldıkları hak olacak e böyle bir şeyin İslam tarafından cevazının verildiğini söylemek Allah'ın dinine iftiradır. Bu mümkün olamaz. Dolayısıyla bu meselede de böyle anlaşılmış oldu. Allah Azze ve Celle Necm'e yemin ediyor. Bu tesirler işte diyorlar kimisi Necm Zühre Yıldızı, kimisi diyor ki Süreyya, kimisi diyorlar ki köksüz bir bitkidir. İmam Mücahit falan öyle söylüyorlar. Ee, İmam e, Cafer Sadık da diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve necmi oradaki Necim yıldız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çünkü miraca gitti ve geldi diyor geri Allah'ın indir. Bunlar birer tefsir tevildir. Hepsi hasen hepsi iyidir. Hiçbirisine bir şey demiyoruz yani. Mâ dalle sahibukum ve mâ gavah Şimdi eğer rüya olsa idi rüya Kur'an tanımları içerisinde dalaletle tanımlanmamıştır. Biz Yusuf suresinde o incelerken ne demişti kral? Ben elgâf-ı tefsir etmekte bilgi sahibi değilim. Bizde diyor ona وَعَلَّمْنَهُ el الْأَحَد۪يثِ biz de Yusuf'a ehadifin, hadiselerin, vakaların, görülen rüyaların tefsirini öğretir. Çünkü rüya ehadifin içine de girdiği gibi başka vakalar da girer. O zaman niye Allah azze ve celle burada bu ifadeyi zikrediyor? Demek ki Kur'an tanımlarına göre, kavramlarına göre anlıyoruz. Kur'an'ın edebi ifadelerinden anladığımız kadarıyla rüya dalaletle Kur'an'da isimlendirilmiyor. Bunu kesinlikle bir önce tespit edelim. kurafe olur. Arap dilimdeki bir başkayı. وَذْ اَدْغَثِ اَحْلَامِ وَمَا نَحْنُ بَاَدْغَثِ اَحْلَامِ اَعْلِمِينَ Yani biz اَدْغَثِ ahlam Deren şey bilmiyoruz. Nedir bu? Rüya tanımını bilmiyoruz. Şimdi böyle olunca rüya dalaletle isimlendirilmedi. Peki da dalaletle isimlendirilecek olan şey ne olur? Kavlen fiilen ve aklen ortaya koyduğumuz şeyler hakkında söylenebilir. Yani bu adam reyinde, görüşünde dalal sahibidir. Dalalet sahibidir. Veya insanları saptırıcı modildir. Gibi. Veya o şu, şu kavil dalalettir. Ha. Buradan da anlıyoruz ki Kur'an rüyayı dalalet diye yorumlamıyor. O zaman benim ne hakkında peygamber bunu rüyasında görmüştür dememe. Kur'an'ın lafızları o kadar sarih, o kadar açık ve o kadar net ki getirip Hazreti Aic'de rivayet edilen zayıf bir hadisi bu Kur'an'ın berrak delaletlerini karşısında delil olarak göstermenin bir anlamı kalmaz. Çürük, çürük bir delildir. Mesnedi zayıftır, mesnedi yoktur. sahibi Kum ve me'e gavâ. şey anlatıyor. Orada iki şey anlatırken ben bugün ıı, akşam üzeri gelirken o notlarını da inşallah tuttum. Burada Size okuyacağım, neden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bu sıfatları kullanıyor? Kur'an-ı Kerim'de dikkat ederseniz, müşrikler Rasulullah'ı Mecnun, Sahir, Kezdab, yalancı diye haşa, tavsif ediyorlar. Ama bunların hiç birisi değil. Niye olmadığını kendi şairleri, kendileri ileri gelenleri gidip görüyorlar. Vallahi mümkün değil diyor, bu şiir değil. Bu sihir de değil. Bu bambaşka bir söz. Hiç insanın beşer sözü değil bu. Kendileri de takdir ki bu yüce bir kelamdır. Kur'an'da Resulullah'ı tanımlarken bazı kavramları biz peygamberin sıfatlarını bilelim ve o sıfatları peygamberin yolunda olan ümmetin insanların bilerek ilimlerine, fiillerine, davranışlarına, hayatlarına o sıfatları hakim kılmaları için Allah-u Teala zikrediyor. Yoksa anlamsız bir şekilde zikredilmiyor. Kesinlikle dedik ya, Kur'an'da zikredilen bir tek harften tutun harften tutun şeddesine kadar hepsi ilahi, rabbani ve rahmanidir. Ve hepsi Allah'ın tevfiki iledir. Resulullah'ın bir harfi takdim etmesi ve bir harfi tehlil etmesi veya şeddeli olan bir kelimeyi şeddesiz okuması mümkün değildir ve böyle bir şey olmamıştır. Öyleyse her şeyin demiştik ki önemi var. Neydi o önem? Tertibi vahiydir Kur'an'ın. Seçilen kavramlar Allah indinden bir ilimden kaynaklanmıştır. Yani Allah katından olan, ilim olan bu Kur'an'daki bu terimler, kavramlar, ki bizim dikkatimizi çekmez, böyle pek düşünmeyiz yani aklımıza bile gelmez çoğu zaman, o kavramlar, <gülüyor> o kavramların beraber zikredilişleri ve aralarındaki münasebetler bile nedir? Vahiydir, Rabbani'dir, onun bir hikmeti vardır, Allah'ın ilmindendir. O halde biz bu ilgiyi ve münasebeti görmek zorundayız ki, Kur'an'ın ibretlerinden, derslerinden istifade edelim. مَا sahibi kum وَمَا غَوَى Sizin şu sahibiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşınız sizinle beraber olan ne dalalete düştü sapıttı ve ne de وَمَا غَوَى Dalalet, dalalet hakkı yönünden sonra sapmadır. Ve hakkı bulmaya giderken bulamayıp sapmadır. hava ise ilimden sonra sapmadır, Kendisini hidayet geldikten sonra sapmadır. Yani Muhammed ne evveliyetinde cahil olan bir insandır, sapkın ve dalalette olan birisidir, ne de kendisine ben ilim verdikten sonra sizi aldatması için, sizi kandırmak ve insanları istismar etmek, sömürmek için yalan söyleyen birisidir kavram Bu şekilde ancak anlaşılabilir. Çünkü bütün müfessirler, rahmetül aleyhüm imam mücahid diğerleri olsun bu dalle ve gava kelimesini açıklarken öyle diyorlar. İlimden sonra sapma olayı. Hidayetten sonra sapma olayı. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne evveliyatında peygamberlikten önce dahi ne de sonra cehalete düşmemiştir ve Resulullah kesinlikle sapma dalalet olan bir amel ve fiil işlememiştir. Böylece ne oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği meselede Resulullah tenzih ediyor. Resulullah'a tathir ediyor. Kur'an-ı Kerim onu o ihtaralardan beri yıkılıyor. Şimdi o dalalette olmazsa evvelinde ve ahirinde ilim geldikten sonra da sapıtmamış olan bir insan olduktan sonra onun konuştuğu şeyin de dalalet olması, heva olması mümkün değildir. Dolayısıyla insanın gözüyle müşahede ettiği, gördüğü şeyi nakletmesine Arap dili de Kur'an'da heva demiyor. Öyleyse şimdi anladık mı bunun heva olmadığını. Yani rüyada görseydi peygamber belki insanlara dedi sen heva ne uydun. Şimdi her ikisinde Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? iptal ediyor. Hem rüya gördüğü iftirasını, sadece rüya gördüğü iftirasını iptal iptal ediyor. Hem de sadece bedeni şey ruhuyla gitti meselesini iptal ediyor. Demek ki o havadan söylemez söylediğini. İster bu hadis alimleri diyorlar ki ister bu hadis olsun, ister başka mesele olsun. İmam Kurtubi rahmetullahi bu ayeti açıklarken diyor ki bu sünnetin de Allah katından vahiy olduğunu delilidir diyor. Yani şimdi kurtulduğu gibi bir adam hafız olacak, filka olacak, yani merci olacak dinde ve ilimde, sonra kalkacak çok önemli bir ayet hakkında dalalete sapacak. Dalalete olan bir söz söyleyecek. Yani bu mümkün mü? Allah bu ümmetin alimlerini de muhafaza eder. Onun için ümmetin hepsi masumdur. Ümmetin müştehitlerinin icmaları masumdur. Bizim akidemiz budur. Eğer biz buna inanmazsak, Kur'an'ın müminlerin yolduğu dediği şey anlaşılamaz. Resulullah'ın benim ümmetim dalalet üzere içtima etmez. La teçtemiu ummeti ala dalaleti. Hiçbir dalaletin anlamındadır. Çünkü Arapçada tenkir sigası tefhim demektir. Manası tefhimdir. Tenkir ne? Yani nekire kılmak, olum, bağımsız belirsiz kılmak belirsiz yani belirti takısı olmayan bir kelimenin Kur'an dilinde manası tefhimdir. Tazim, büyütmek anlamındadır. Onun için ne kadar o belirsiz takıyla edatla veya harflerle gelen kelimeler varsa Kur'an'da özellikle yemin ve kasem bölümlerinde bunların manası tazimdir. İn huwa illa vahyin yuha o ancak ve ancak ona vahyedilendir. Allah katından kendisine vahyedilendir. Tabi burada Kur'an kastediliyor. Doğrudan kastedilen Kur'andır. Yoksa peygamber müşriklere karşı bak benim sünnetimde var, benim sünnetim budur deyip de Allah azze ve celle de onun o sözünü teyit anlamında sünneti de vahidir kastıyla bu ayeti indirmedi. Yani illeti müşriklerin böyle bir şeye sebep oluşlarından dolayı değildir. Onun nübüveti ve kendisi yalanlandığı için Allah azze ve celle öyle ayeti kerime indirdi. İn illa vahiyyun yuhâ. O ancak ve ancak Allah katından kendisine indirilen vahiydir. Allamehu şedîdul Ona çok kuvvetli, çok yüce olan yani çok güçlü olan, çok kuvvetli olan birisi öğretti. O da kim? Cibril aleyhisselam. ذُو مِرَّةٍ فَسْتَوَى Ne demek ذُو festeva. فَسْتَوَى? مِرَّa diyorlar ki iki anlamı vardır. Birisi yaratılış, güzelliği birisi kuvvet ve kudrettir. Cibril aleyhisselam için her ikisi de söz konusudur. Rumiratın festival Mirra bazılarına göre sözlük yani dil alimlerine göre aklın gücü ve şiddetidir. Çünkü mira kelimesi tartışma ile ilgilidir. Tartışmadır. Tartışma da nereye yapılır? Akılla yapılır. Ceden. Dolayısıyla e, ilmi diyor. işte burada mirat olayı girdi. Zul mirreddin fesirte var. Yani oradaki istibadan kast ufku kapladı diyorum fesirler. Zaten ilk Hıra mağara, mağarasında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cibrilin Ben diyor gökyüzüne bana bir lider geldi. Sağıma baktım. Bir şey bulamadım. Soluna baktım. Bir şey bulamadım. gerime baktım. Bir şey bulamadım. İleriye baktım. Hiçbir şey bulamadım. Sonra gökyüzüne baktım ki O, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar bir ayağ Güneşin doğduğu yerde ve bir ayağ Güneşin battığı yerde Cibril Aleyhisselam ufku kapladığını gördüm. Şimdi Cibril o kadar geniş büyük bir cüsseye sahip fakat bunu sadece Peygamber görebiliyor. 600 kanadı var. Allah Azze ve Celle onu 600 kanatlı haldeymiş. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayılır, düşer ve iner. İnsan suretinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünden toprakları sildikten sonra ayıkır. Ondan sonra onu hani oku işte deyip kucaklama hadisesi cerayeni ver. O da insan suretinde Cibril aleyhisselam iner. Ve hua bil ufutul âlâ, bu kimileri diyorlar ki kendisine vahy edildikten, vahiyedilmeden önceydi, yani ilk vahiyedildiği zaman. Fakat müfessirlerin çoğu derler ki, hayır, Sidre-i ulaştıktan sonra, Cibril'in orada Allah'tan vahiy alıp peygambere öğretmesidir. Dolayısıyla burada bir ayet kelime var, müfessirlerin hemen hemen büyük çoğunluğu, diyorlar ki Cibril'in Allah'tan vahiy alıp peygambere, semada, yedinci kat semada vahyetmesi etmesi olayıdır. Bazıları da diyorlar ki, mesela, İkrime gibi, i̇bn Abbas gibi, e, Hasan-ı Basri gibi kimseler e, diyorlar ki hayır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan doğruya Allah etti Semada. Yani çıktığında doğrudan doğruya Allah vahyetti. <gülüyor> Bu görüşte olan sahabi ve tabiinde vardır. ثُمَّ <gülüyor> <gülüyor> dena فَتَدَلَّا Dena yaklaştı, fethedalla saktı anlamıdır. Tabi bunu Allah'ın fiili olarak görmeyen müfessirler burada insanın fiilleri hareketlerine dair bir şey veya meleğin hareketlerine dair şeyler olduğu için diyorlar ki daha öncesinde cibril geçtiği için bu fiiller cibril hakkındadır. Yoksa bazıları da Allah hakkında yorumlamışlar. Mesela i̇bn Kesir bu görüşlere falan değiniyor. Ama Allah hakkında zikredilse bile diyor bu Allah'ın peygamberi kendisine yaklaştırmasıdır. Yoksa kendisinin peygambere gelip yaklaşması değil. Yani bir okun, bir okun yayı ile o yayın tutulduğu kabza arasındaki mesafe kadar diyor yakın oldu. Hatta daha yakın diyor Kur'an. Şimdi böyle olunca kimileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bu ayeti yorumlayıp tefsir ediyorlar diğerleri de büyük çoğunluğu alimlerin diyorlar ki bu Cibril aleyhisselamın Allah'a yaklaşması hadisesi ve Allah'tan vahiy almasıdır. fe kana qada't tavsin ev neredeyse ne olmuştu yakınlığı bade <gülüyor> tavsin iki kavsın yakınlığı kadar olmuştur veya hatta daha da az daha da yakındı. fe uhi ila <gülüyor> abdihi ma uhi tabi bu ayeti i kerime Rabbine dilediğini vahyetti. Tabi dilediği anlamında bunu çevirmiyoruz ama yani genel anlamda bu da var. fe vahyetti. İla abdihi Allah Rasulüne ma evha demişti ki hatırlarsanız ma, Arapça'da Umum edatlarındadır, genelleme edatlarındandır. Ve ma edatı geldiği zaman nice, çokluk anlamında konuna nice şeyi vahyetti. Demiştik hani işte Kur'ancılık akımı e, sünneti dışlayan ve sünnetle özellikle bu itikadi konularda amel etmek istemeyenlerin bu ayet-i ayet kerimeler karşısında verecekleri herhangi bir cevapları yoktur. Nedeni de ne vahyettiğini söylemiyor. Nice şeyler vahyetti. فَاَوْحَا ila abdihi مَا Neler neler kuluna vahyetti diyoruz ya. Hani Türkçe ya, işte, neler neler falan gibi tanımlamalar yapıyoruz ya pekiştirmek için, mübalağa için. Kuluna neler neler vahyetti Nedir o neler nelerden? Vahyettiği şeyler nedir? Kaç tanesi var Kur'an-ı Kerim'de? Miraç'ta vahyettiği şeyin kaç tanesi vardır Kur'an-ı Kerim'de? Git şunu yap, git bunu yap, git şunu şöyle yap dediği sabit midir? Yok. O zaman kendisine semaya kadar çıkartılan, kendisi çıkartılan bir peygamber ve Allah'ın cenneti ve cehennemin kendisine gösterdiği bir peygamber Cennet nehirlerinin ötesinde sidre ağacını görünce, sidre ağacının kökünden nehirler fışkırıyor. Öyle büyük bir ağaç ki, Kur'an da mesela zikrediliyor, tuğla, o cennet ağacı deniliyor. Hatta bazı hadislerde o ağacın gölgesinde bir adam yüz yıl atıyla koştursa ağacın gölgesinden çıkamaz diyorlar ki böyle ağaç mı olur? Allah Allah! Yani batılı laikler yani bu rasyonalistlerden ne farkı var bunu söyleyen Müslüman adamın? Düşün, kainatın tamamı ağaç mı ağacın yanında? Kaç milyon yıl ötede ışık, bilmiyorum veya bir yıldızdan bahsediliyor. Mesela biz sizin köydeyken Sabahleyin yıldız böyle gidiyor. Kayma da değil yani. Kaybolup gitme değil. Yavaş yavaş yavaş gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, bakıyorsunuz kayboluyor. Milyonlarca kilometre, milyonlarca ışık yılı büyüklüğünde bir kainatı yaratan Allah herhalde buna da kadirdir. Yani peygamber yalan mı söylüyor? Voyager'ı gönderdi Amerikalılar kaç yıla ulaştı Venüs'e değil mi? Yani o da ancak Venüs'ün yakın atmosferlerine yani geldi. Yakınına da ulaşamadılar. O elektronik teleskoplarla işte ancak görüntü alabiliyorlar. Benim hatırladığım 20 yıla yakındır o gidiyor o araç. E şimdi 20 yıla yakın Allah'ın halk ettiği bir yere gidiyor. Allah bunu halk etmeye ama cennette gölgesinde atın 100 yıl gideceği bir ağaç yaratamıyor Allah-u Teala. Yaratamaz onu böyle şey olamaz. Atla uygun <gülüyor> değil yani. Bak buradaki ağaçlar nasıl böyle birisini yaratsın canım? Yani buradaki ağaçlardan daha büyüğünü ne diye yaratıyor? <gülüyor> ne gerek var anlamında sanki? Ma kebalfu adu ma raa. El Fuat, El Fuat, dikkat ederseniz peygamberin kalbi demiyor. Artık yani peygamberi öyle bir hale getiriyor ki sanki bütün peygamberin hükmü kalbin hükmü oluyor. Kimin kalbi ama? El Fuat. Kimin bu El Fuat, kalp, gönül, kimin? Sahibi anlatılmıyor. Kimdir o? Ama fe evha ila abdihime evha. Kuluna nice şeyleri vahyetti cümlesinden sonra hemen bunun gelmesinden anlıyoruz ki Peygamber olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Onun kulu o, onun kalbi Gördüğünü yalanlamadı Ma e Şimdi Peygamber aşağıda uyuyor da kalbi ne geziyor yukarıda Biraz sonra göreceğiz işte <gülüyor> fakat marunu yara مش siz onun görüyor olduğuna gördüklerine karşı cedel mi inkarla mı karşı çıkıyorsunuz o gördü bunları ve la kad raahu andu ki gördü şimdi bazılar diyorlar ki burada Cibrili gördü bazı müfessirler Allah'ı gördü diyorlar onun için Ebu Zer radıyallahu anh sorar, ya Rasulallah, sen Allah'ı gördün mü? Sahabeler cesaret soramamışlar, önce Ebu Führer'e soruyor, Ebu Said el-Kudri. Daha sonra Ebu Zer soruyor, diyor ki, nurun ennâ erâhu. O bir nurdur, onu nasıl görürüm, diyor Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem. O bir nur, ben onu nasıl görebilirim? Onun için Hazreti Ayşe diyor ki kim derse ki Muhammed Rabbini görmüştür Muhammed'e iftira etmiştir ama bazı müfessirler zühri de diyor ki keşke diyor Ayşe öyle demeseydi diyor çünkü İbn Abbas Rabbini gördü diyor iki kez diyor Allah'ı gördü. şimdi insan cennette Allah'ı görecek Kur'an'la da sabit hadis sünnetle de sabit dolayısıyla biz e, bu türlü görüşleri de inkar etmiyoruz yani ne inkar ederiz ne de kınarız böyle bir hakkımız yok وَلَقَدْ رَاهُ عَنْدَوْسُنْ نَزْلَةً اُخْرًا Şimdi iki tane nüzulden bahsediliyor. Nedir bu nüzul? Demek ki iki tane çıkış var, iki tane nüzul var. Çünkü başka bir iniş olmasaydı نَزْلَةً اُخْرًا bir diğer iniş demezdi Kur'an-ı Kerim. Bunu zikrettiğine göre bunun bir hakikatı var. sidrat il الْمُنْتَهَى Sidret el-munteha, sidre bir ağaçtır diyor müfessirler. Tabi bazı modernist soytarılar diyorlar ki işte şey ya, Medine'nin Medine yakında bir ağaç falan diyorlar, oraya gitmiş gelmiş pregamber. diye bir semt varmış, Dün gün oraya gitmiş. Yani Arap yarımadasının hudutlarına münteha diyorlar, sınırın bittiği yer. عند سدرة المنتهى orada el-munteha'dan Allah'ın kastettiği nedir? Bunu bilmiyoruz. Allah'ın ilmine ait olan bir şeydir. Çünkü görmediğimiz bir şeyin sıfatı ismi daha doğrusu onu bilmiyoruz. عندها جنة المأوى O dünyanında Cennetül Me'va vardır. Cennetlerden bir cennettir diyor Hazreti Ayşe. Kimse diyor ki sadece meleklerin gidip çıktığı bir cennettir, Allah bilir doğrusunu. اِذْ yakşa اَسْسِدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ Öyle ki, öyle ki, o ağacı öyle şeyler görür ki, sidreyi, öyle şeyler görür ki, nedir o şeyler? Nedir o şeyler? Bilmiyoruz. İşte orası hakkında Rasulullah'ın haber verdiğidir o ağacın nasıl oldu cennetin nasıl olduğu cehennemin nasıl olduğu <gülüyor> faiz yiyenlerin nasıl cezalandırıldıkları <gülüyor> efendim zina edenlerin nasıl cezalandırıldıkları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifadeleriyle sabittir. Peki <gülüyor> <De> <gülüyor> ila Rabbi Azza ve Celle benim benim götürüldüğümde Miraca Enes bin radıyallahu anhu Sünen Ebu Davud Narartu bir kavmin lehum azfarun min nuhasin. Bakırdan tırnakları olan bir kavmin yanından geçtim. Yakmış ona birer <gülüyor> vücuda ve sudurak. Onunla böyle kazıyorlardı yüzlerini ve göğüslerini. Fakultu <gülüyor> dedim ki, men ha ulây ya Jibril. Onlar kimdir Ey İbrahim? Dedi ki: "Kale haulai, işte onlar ellezine ve yaqa'un İşte onlar insanların etlerini yiyen ve onların rızıklarına edenlerdir. diliyle veya fiilen. İnsanların ırzlarına zarar veren dil uzatan insanlardır. Onlar onların cezası nasıl gösteriliyor? Bakın. Fehu ila abdihi ma Kuluna neler neler vahyetti. Biz demiştik ki demin, Resulullah'a Kudüs'ün gösterilmesi, Kureyş gösterilmesi gösterilmesidir, vahidi değil mi? Vahiy sadece sen şunları söyle, şunları söyleme, şunları yap, şunları yapmama anlamında, yapma anlamında değildir vahiy. Vahiy aynı zamanda nedir? Peygamber'e bir şeyi göstermeye de vahiy denir. Onun için peygamberlerin rüyaları vahiyidir. Bu türlü hadiseleri biz nereden öğreniyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. İşte vahyedilen şeyler, gösterilen şeyler dediği Kur'an'ın bunlardır. İv yakşa sidreten ma yakşa. Tabi sidreyi çok şeyler kuşatıyor. raşaya anlamı tamamen bürüdü demektir. Artık onun nasıl bir nur bürüyor, nasıl bir efendim, meyveleri mi vardır Nedir bilemiyoruz. Allah'a aittir onun ilmi. Evet, ma basaru ve Yukarıda demiştik ki ikinci ayette Necm suresinde ma dallâ sahibi kum mağa. Ma dallâ ve mağa. Burada da ma basaru ve ma Şimdi insanların meraktan, heyecandan veya korkudan gözlerin aktığı sabittir. Göz akar. Ve şaşırır artık. Göz böyle sulanır. Ve şiddetli hararetten, şiddetli sıcaktan insanın gözü kayar. Yani ne olur? Göz çanağından fırlar veya çıkar. Vema tağa. daha da dışarı taşması, azgınlık yapması anlamındadır. Peygamberin gözü Elbasar, dikkat ederseniz Elbasar diyor. Yani Peygamberin basarı demiyor. basar ruhu بَصَرُهُ وَمَا demedi. Burada sadece basardan bahsetti, görmeden bahsediyor ki Elbasar mutlak görmedir. Onun mecazı falan yoktur. Mutlak anlamda görmedir. Demek ki Rasulullah mutlak anlatar, cenneti ve cehennemi anlattığı şekliyle görmüştür. Kur'an ifadeleri bunu tekiştirmekte <gülüyor> ve teyit etmekte. Me zâgal basarı ne kaldı, ne şaşırdı, ne de azdı. Yani hududundan haddinden çıktı. Çünkü öyle şeyler gördü ki, o, gö o gördüğü şeyleri beşerden bir beşer görse gözleri önüne akar. Musa Aleyhisselam dayanabildi mi? tur Sina'daki tecelliye dayanamadı. Öyleyse biz nasıl dayanırız? İnsanlar karanlıkta böyle bir şey görsele yani yürekleri ağzına gelir deriz. yüreği ağzına geldi deriz. Nedir bu? İşte korkunun dehşetinden gözün kayması. Peygamber de öyle bir şeyle zuhur etmedi. Laqad ra'a min ayati Rabbihi'l kubra. Bu son ayet kelimemiz Necm suresinden göreceğimiz. O Rabbinin çok büyük ayetlerinden ayetler gördüm. Nereden? Bitti işte. Miraç meselesi burada bitti. Buyurun bu ayetleri gösterin. Öyle ya Allahu Teala Kur'an'da yaşı ve konuyu koymamış her şeyi zikretmiştir. He? Ve ma rad bin ve ma yabisin illa fi kitabin kitab-ı mubin levh mahfuzdur. Kur'an mübindir, beyan etme açısından mübindir. Ama bütün vahiyleri içermiyor. Allah katındaki bütün ilmi içermiyor. Allah katındaki her şeyi içermiyor. O zaman Allah'ın ilmi bunun dışında da Yoktur yani. Haşa. Ne var? Yaş kuru her şey Kur'an'da. E yaş kuru her şey Kur'an'daysa gördüğü ayetler niye yok Kur'an'da kardeşim Resulünün? gösterilenden hiçbir tanesi yok. Cevap ne olacak? O zaman hak tecelli edecek ki bu söz batıldır ve ashabı da batıl ashabıdır. Ve iman etmemiz böyle bir sözü. Evet geliyoruz burada ikinci ayeti kerimemize. Hocam İsrail'e geçmeden <gülüyor> Dersimizin sonunda sorular. Kuralımız o. Evet. İnna wa semil basiri izah etmiştik. ve ataina Musa al-kitaba wa jalnaahu Hudan libani Yerisrail la min duni Şimdi İsra, Musa aleyhisselamdan sonra taahhüt etmiş bir hadisidir. Musa aleyhisselam daha önce gönderilmiş bir rasul. ''Ve burada biz daha önce de, ve <gülüyor> yani sana sanki İsrail'i verdik, Musa'ya da kitabı verdik.'' Demeye getiriyor allah Teala. ''Ve a'teyna Musa'a'l kitabe, biz Musa'ya el kitabı verdik.'' Tevrat'ı. ''Ve <gülüyor> ceallâhu hudel libeni İsrail'e, o kitabı İsrail oğullarına hüda, kurtuluş.'' Değil mi? İman donur kıldık. Dedik ki onlara bu kitabı, kitabı verdik ve onlara bu kitabı hidayet kıldık. Kitabı neyle hidayet kıldı? Rasulün örnekliğiyle Peygamber Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri ve onun güzel öğütleri ve davetiyle hüda kılındı. Kitap tek başına hüda olmaz. Yani hüda ile kitap işlemez. O kitabın bir mürşidi, bir mübelliği, bir hadisi olması gerekiyor o da rasuller. Dedik ki onlara elatattaqizu sakın ha sakın edinmeyiniz. Ne mindu ni benden gayrısını başkasını vekil edinmeyin. Müfessirler diyorlar ki oradaki şerik anlamındadır. Müslüman mücahidin ortak anlamda benden başka bana ortak edinmeyin anlamındadır diyor. Hadap diğerlerinin görüşleri de vekil kelimesini Allah'a tevekkül etmek. Kendisine güvendiğiniz işlerimizi havale ettiğiniz, hükümlerinizi havale ettiğiniz benden başka bir kimse mis olmasın. Yani bana hiçbir kimseyi ortak koşmayın. İtikatta, ibadette, muamelatın tamamında bana kimseyi ortak koşmayın. Şimdi burada e, birkaç husus var, Allah Azze ve Celle Maide Suresinde Geççi 44. ayetinde onlara indirdiklerini tür onlar hakkında hükümleri beyan ediyor. Bir diğer ayet-i de Gafir 54'te diyor ki, 53 54te Biz andolsun ki Musa'ya ve lekad âteyna Musa el-huda. Bu kitap el hüda olarak tanımlanıyor. Anlasın ki biz Musaya el hüdayı verdik, İslamı verdik, sıratı müstakim doğru yolu verdik. Ve orafa beni İsrail e el kitabı. Kitabı da İsrail oğullarına miras olarak bıraktık. Onlara miras olarak el kitabı bıraktık hudan ve zikra li ulil albab Tabii ulul ben akıl sahipleri ve kalp sahipleri olarak çevirmiyorum dikkat ederseniz anlamını Eğer onu Raat suresini okursanız onun tefsirini orada bulursunuz 11'den sonrasını Orada ulul albab namaz kılanlar zekat verenler Allah'a iman edenler bu bunlar yani müminlerin sıfatları ulul albab müminlerdir muttaki müminlerdir, akıl sahipleri değil. Çünkü akıl herkeste var. Hüda ve zikra. Hüda gidilecek yol demektir. Yöntem demektir. Nasıl amel etmen gerektiği demektir. Burada hüda ittiba'dır. İttiba ve itaattir. Zikra ise, zikra ise, Allah ve Rasulü'nden bize gelen ilimdir. Öyleyse hem ilmi biz Tevrat'ta indirdik, hem de insan olma, mümin olma, Allah'a muvahhid kul olma yöntem, usul, edep ve ahlakını o kitaptan indirdik. Hepsi orada. Eksik bir şey. Secde suresinde وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُمْ fi miryetin min لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ <gülüyor> İsra'il. Orada yine kitaptan bahseder. Onlara hüda olarak verdiğinden ve sakın Allah ile karşılaşmaktan şüphe içinde olmayasın ey Muhammed. De ki kim قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذ۪ي جَاءَ بِهِ مُوسَى De ki kim Musa'ya hüda, Musa'ya nur olan ve insanlar içinde hüda olan kitabı indirdi. Bu ayetler dikkat ederseniz Mekke'de iniyor. Hep beni İsrail'i işliyor. Çok ilginç. Ona nur olarak ve insanlar için de işte hüda olarak Şimdi peygamber elinde nur var, İnsanlar karanlıkta, peygamber yol gösterecek, nuru yola tutuyor, aydın ışığı yola tutuyor, onlara diyor ki, ben olmazsam bile bak şu yoldan gideceksiniz, ben olmazsam bile siz alacaksınız bunu, siz bununla önünüzü aydınlatıp gideceksiniz. Eğer bu elinizde olursa doğru yolu bulursunuz ama bu aydınlığınız olmazsa karanlıklardan kurtulamazsınız. İşte böylece biz şura 52 ki ve kezelike ev hayna ileyke. İşte bak bunun gibi tıpkı öyle biz sana katımızdan emrim, emrimizden bir ruh vahyettik. Kur'an ma kunte tedri ve sen bilmez idin. Hiç bilmezdin. Mel kitabu. Kitap nedir? Velel iman. İman da nedir sen bilmezdin ey Muhammed. Sana bildirmemiştik ki. وَلَكِنْ fakat biz جَعَلْنَاهُ Neyi kıldık? Kitabı ve imanı tek şey zikrediyor ve ona hüv Biz onu kıldık. Halbuki Kur'an ve imanı kıldık demesi lazımdı. Arap dilinde usul budur. Ama Arap dilinde bu da böyle ifade edilebilir. Allah Azze ve Celle kitabı ve imanı bir tek şey olarak zikretti. Adam diyor ben diyor Allah'a şükür ben de diyor Müslümanım. Üminim da ben de Müslümanım diyor. Kitap yok, hüda yok, aydınlatıcı bir kitap yok ayette belirtildiği gibi elinde. Ben de Müslümanım diyor. Kardeşim kitap omzunun arkasında. Kitabın inkar etmişsin. Allah'ın ayetlerini, için çiğnemişsin. Sonra diyor ki ben Müslümanım. İşte biz o kitabı ve imanı bir nur kıldık. Nehdi bihi men neşe'u min min ibâdina Kullarımızdan dilediğimizi o nurla aydınlığa erdiririz. E, kitap ve iman yan yana olmadan nur yok. Yani buradaki nurdan amaç aydınlıktır. O da müminlerin, Müslümanların ümmetin selametidir. Onun için kitabı imanı bir arada tutacağız. Kitap ayrı iman ayrı değil. Şimdiki Müslüman diyen insanlar Hı. imanı Kur'an'dan ayrıdır. Kur'anla parçalanmış, Kur'an'dan ayrılmış, ayrıştırılmış bir iman iddia tabii bu. وَاِنَّكَ لَا تَهْدِهِ لَا سُرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Ve şüphesiz ki sen ey Muhammed gerçekten doğru yola ileticisin. Hani Musa nasıl tavsiye edildi insanları hidayete erdirici olarak sen de insanları hidayete erdiricisin. Şimdi bu burada bazı kavramlar var onları toparlarsak dikkat ederseniz sahibiniz sapıtmadı. ...ve azmadı, yani ilimde şaşkınlığa ve dalalete düşmedi, hevadan konuşmaz, o ancak vahidir. onun gözü ne kaydı ve ne de taştı, yani hak korkudan kaydı, yanlış şeyler görüp size yanlış şeyler söyledi. O halde biz dalalet sıfatı olan ve ilimden sonra sapma sıfatı olan şeyleri tanıyacağız... Eğer biz ilmi ve bizi ilimden saptıran şeyleri tanımazsak, kendimizi kurtaramayız. Hem ilmi tanıyacağız, hem ilmin afetlerini tanıyacağız. Hem hidayeti tanıyacağız, hem hidayetin afeti olan dalaleti tanıyacağız. Bunu tanımadığımız zaman kendimizi muhafaza etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla bu Necm suresinde 11. ayet-i kerimede geçen مَا كَذَّبَ الْفُعَادُ مَارَ آدَمُ biz bir şey daha öğrenebiliriz. O da kalplerin yalanladığını. Onun için bir isterse ki, ya sen kalbime bak benim. Kalbim temiz. Tam itirazımız yok ama kalbim yalancı. Kalbim temiz olabilir yani. Herkesin kalbi gibi. Kan var içinde işte bilmiyorum. Et var şu var. Ama senin kalbin yalancı. Çünkü sen yalancısın ki, Görmediğim bir yerinin temizliğinden bana bahsediyorsun. Sen sadıklardan olsa idin, ben senin kalbinin temiz olduğunu söylerdim. Zira sen işte böyle kezzapsın, Allah'ın ayetleri de senin aleyhinde şahittir. Maalesef bugün ben bu temiz temizliyordum. Kalbime bak diyor. Hani dalalet ehli ve nifak ehli hep aynı sözleri ve aynı ifadeleri kullanır. Onların dini her yerde birdir. Nasıl ki müminlerin dini geçmişte ve gelecekte de bir olduğu gibi. Onun için kalpler birbirine benzer. Teşabehet kulubuhum diye Kur'an-ı Kerim. Kalpleri birbirine benzedi. Teşabehet kulubuhum birbirine benzedi kalpleri. Subhanallah kalpler değişirmiş bak. Kalpler birbirine benzermiş. Bakın. Onun için biz müminler kalplerimiz birbirine benzeyecek. Eğer kalplerimiz birbirimiz benzemiyorsa o zaman fitne çıkar aramızda. Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Niye diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim arkamda saflarınızda ihtilaf etmeyin. Biriniz ileride, biriniz geride, biriniz sağda, biriniz solda, omuzlarımız ayrı aradan, şeytan geçecek gibi aralıklar bırakmayınız diyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Kalplerimizde ihtilaf eder.